Kur'an'ı oku demiştir. Bütün alemi Allah'ın ayetleri olarak oku demiştir. Oku ve anla. Rabbini tanı. Buna beraber infak et demiştir. Sadaka ver demiştir. İyilikte bulun demiştir. En güzel söz neyse onu söyle demiştir. Rabbine Rabbinin yoluna davet et demiştir. Herkes biliyor. Bir de Özel olarak ne yapılması gerekir? Hepsini bir bir söylemiştir. Yani bir şey yaparken Rabbim bunu böyle mi söylemiş? Demek lazım. Rabbim bunu böyle söylemiş, onun için böyle yapıyorum. Dememiz lazım ki Allah'a kul olduğumuzu kabul etmiş olalım. Yoksa Allah'ın hesabı yoksa işin içinde yani O'nun rızasını gözeterek O'nu yapmıyorsak, bu durumda kimin için yapıyorsak biz O'nun kuluyuz. O'nun kuluyuz. Başka bir anlamı yok bu işin. Yani böyle çizgiyi küfürle, iman arasında sadece bir çizgi vardır. Bir çizgi. Bu tarafı iman, bu tarafı küfür. Arada bir çizgi var. Ya bu taraftasın, ya o taraftasın. Bak çizginin hem bu tarafını söylüyorum, hem öbür tarafını söylüyorum. Sen çizginin bu tarafındaysan, küfürdesin. Bu taraftaysan, mü'minsin. İmanlıysın. Allah yapar ve yap der. O'nun yap dediği gibi yaptığımızda, O'nun rızasını gözettiğimizde, kazanmış oluruz. Yok. O'nun rızasını gözetmiyorsa, böyle bir niyetimiz yoksa, ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah'ın rızasını gözeterek yaptığınız işler dışında hiçbir işiniz ikrama layık değildir. Şükrana layık, teşekküre layık değildir. Herhangi bir şey kazanamazsın. Benden bir şey istemedi, diyor Allah. Eğer benim rızamı gözeterek yapmadınsa, Benden bir ikram isteme. İkram deyince böyle nimet, zahiri nimet olarak anlamayalım. Allah'a yakınlık, Allah'ın kuruna kurum, sen güzel yaptın demesi. Senin yaptığını sevdim demesidir. Güzelliğini ona vermesidir. Rahmetiyle, muhabbetiyle ona tecelli etmesidir. Eğer yaptığımız onun rızası içindeyse, onu reddettik istediği kadar güzel olsun aynı zamanda istersen o emretmiş olsun yani mesela infak et demiş onun rızasını değil de başka bir şeyi düşünerek yaptınsa insanlar işte benim cömert biri olduğumu görsün diye yaptınsa ne buyuruyor Allah ayet-i kerimede Allah'ın rızasını değil de başka bir niyetle ...cömertlik yapanlar, verenler, saçıp savuranlar, savurmuş zaten, onu çöpe atmış, çöpe atmış o yetmez, bir de ondan dolayı küfre girdi, gösteriş yapmış oldu, gösteriş, riyakar oldu, iki yüzlü oldu, münafak oldu, rızasını gözetmediği için, başka birilerine gösteriş yapıyor kar 200 zaten karşırını alamadı Bir de ters taraftan Rabbine ters düştü Çünkü her ne işin yaptıysa onu Allah'ın önüne koymuş Allah'ın rızasının önüne koymuş onu Evet sonra ne buyurmüş Allah'ın Tedrici olarak yapar, safa safa yapar, basamak basamak yapar, derece derece yapar, yavaş yavaş yapar tek kelimeyle. Evet, yavaş yavaş yapar. Yavaş yavaş neyi yapıyordu? Davat ederken yavaş yavaş davat eder, öğretirken yavaş yavaş öğretir. Bununla beraber imkana tabi tutarken de gücünün yetmediği bir imtihana tabi tutmaz yavaş yavaş, ağır ağır, derece derece imtihana tabi tutar. Bir şeyi yaparken de gene onu yavaş yavaş yapar. Hidayete davet ederken de yavaş yavaş yapıyor. Nasıl ki Kur'an'ı indirirken 23 senede indirdiyse hemen Mekke döneminde yani 10 sene boyunca neredeyse İslam'ın hiçbir emri yok. Ne namaz var, ne oruç var, ne hac var, ne zekat var, ne infak var, ne içkiyi bırak demiş, ne başka günahları bırak demiş. Şey söylememiş, iman et diyor. Allah'a davet ediyor. İnsan olmaya davet ediyor. Kendini tanıtıyor, mülkün, malikinin kendisi olduğunu anlatıyor, kendisinden başka ilah olmadığını anlatıyor. Rahman olduğunu, alemlerin Rabbi olduğunu anlatıyor. tedrici olarak öğretip talim ediyor. Dolayısıyla o Darul Erkam'da Mekke'de Resulullah Efendimizin yetiştirdiği sahabe hepsi gökteki yıldızdı. Yıldız oldu. Bir tane bile fire vermedi oradan. Niye? Mümin diler de ondan Rab, Rablerini bildiler, tanıdılar, anladılar, iman ettiler, teslim oldular. Sonra Medine'de böyle yarım yamalak olduğu için evet, bir kısmı münafık oldu, bir kısmı dinden döndü, bir kısmı düşman oldu. Öyle oldu, Ta, öyle de tabi iman etmemiş ki zaten, evet, tedrici olarak öğretir, aynı şekilde imtihana tabi tutar, aynı şekilde yapar. Bir de tedrici olarak kendine çeker, birden olmaz, hiçbir şey birden olmuyor. İman yavaş yavaş kemale eriyor. Kulluk, abdiyet yavaş yavaş kemale eriyor. İnsan nasıl ki yavaş yavaş büyüyorsa, manevi olarak da yavaş yavaş büyüyor. Allah'a yavaş yavaş yaklaşıyor. Yani kurun öyle bir tavrını ortaya koyması gerekir ki, ben Rabbime gitmekten başka benim bir çareb yok. Benim mutlaka gitmem lazım. Neyi feda, neyi kurban etmem gerekiyorsa kurban ederim. ''Neden vazgeçmem gerekiyorsa geçerim, dünyadan da, canımdan da vazgeçerim.'' deyip hedefini böyle belirlemesi gerekir. Ne zamana kadar? Hayatım boyunca. Ben böyleyim. Zaten ben kul olayım diye Rabbim beni yaratmış. Murad'ı üzerimde gerçekleşsin. Senin istediğin gibi olsun ya Rabbi. Benim isteğim yok. Benim isteğim sadece sensin. Senin isteğinin, muradının üzerimde gerçekleşmesidir. Ben sana teslim oldum, ben sana aitim demek lazım. Diyen kazandı, söyleyen kazandı. Allah onu seçer, o Rabbini seçti çünkü. Rabbini tercih etti. Sadece gönülden değil, ha, imtihan ondan sonra gelir. Hadi kulum yap de, hadi kulum gel, hadi bir adım daha at. Hadi şunu da bırak, bak burada bir yanlışlık var, şurayı düzelt. Bak şurada şeytan sana hile yapıyor. O senin düşmanın. Hadi yüz çevir ondan. Tabii. Yavaş yavaş. Aynı şekilde kul ters tarafa uçuruma doğru giderken o da yavaş yavaş gider. Ona öğretir, ona gösterir, tekrar tekrar gösterir. Onu uyarır. Hatta bazen şiddetle azap verir ona. Dönsün diye. Şiddetli azap verir. Ama bırakmış. Kul gidiyor. Kul birden uçurumdan düşmüyor. Tutuyor onu. Tutuyor. Gerekeni yapıyor. Bırakıyor. Hadi yürü diyor. Kul ters tarafa gitmeye devam eder. tedrici olarak ne yapar? Uçuruma gider. İmanını kaybeder. Zaten peşinden gelen fiil Allah mühlet verir. Mühlet verdi. Mühlet veriyor. Mühlet verirken öyle sana zaman tarındım, ne yaparsan yap demiyor. Her anda muamelesi devam ediyor. Yani onu tutup çekiyor. Yani Allah dilese kul hemen Allah'a dönüp iman etmez mi? Ne der? O zaman iradenin bir manası kalmaz. Halife olmanın bir manası olmaz. Onu hak etmenin, Rabbini hak etmenin bir manası olmaz. Kulun hak etmesi lazım. Ya Rabbini hak edersin ya da hak etmezsin. ...hak edersen... Evet, ...hak tecelli eder için. Hakta olursun, hak ile olursun. Mesele kulun... Evet, ...Rabbini hak etmesidir. Hakkı hak etmesidir. Onun için imtihana tabi tutuyor. Evet, mühlet verirken... ...uyarıyor... ...gönlüne vahy ediyor. Dışarıdan da... ...kullarıyla müdahale ettiriyor. Bir vesileyle müdahale ettiriyor... Sonra, hadi kurum yap, hadi kurum gel, hadi kurum dön, hadi tövbe et, hadi kurum tercihini yap, mesela bir hastalık verir, bu ben artık gidiyorum der, aslında gitmiyor, Allah onu biliyor mu biliyor, ama ona öyle tattırıyor, sen gelebilirsin diyor, bak haberin olsun, niye öyle yapıyor? Nasıl ki Allah ayet-i kerimede Bedir savaşında Allah Resulullah Efendimiz'de de buyuruyor Sizin gözünüzde onları az gösteriyorduk, onların gözünde sizi az gösteriyorduk. Öyle ki Allah'ın hükmettiği iş gerçekleşsin diye. Bu bir hile mi? Haşa. Kuluna da bak sen ölüyorsun demesi bunun gibidir. Ölmeyeceğini biliyor. Ama onun gönlüne öyle geliyor. Ben diyor, gidiyor. Hatta o kuluna diyor ki, bak geliyorsun bak. Bak istersen gelirsin. Bak sebep de hazırdır. Niye? Kendisine dönsün diye. Gereğini yapsın diye. Rahmet. Saf rahmet. Saf muhabbet. Saf ikramdır bu. Sonra ona mühlet verir. Yani önce öyle yapar, onu kendine döndürür, kula iyice tattırır onu, sonra şifayı verir, mühleti verdi yine. Sana mühlet verdim, hadi yap. Kul yine ters tarafa gitmeye devam ederse, bir daha yapar, bu sefer başka bir türlü yapar. Yani öyle ki, kulun hiçbir masareti kalmaz. Tanımadığı imkan kalmaz ona. Ne zaman ki kazanma imkanı bittiyse onun, bütün imkanları tükettiyse ne yapar? Tamam de gel. Arta bu kadar, yeter. Kalırsan daha kötü olursun. Bu müminler için yalnız. Kafire muamelesi farklıdır. Başkadır, çok daha başkadır. Evet. Sonra seçti dedi. Seçer Allah. Kulünü, dilediğini zatına seçer. Kendine seçiyor. Kendine. Özel kul. Kul, abd, aşık. Başka bir şey değil. Bir de peygamberlerini seçer. O da zaten. Onu da kendine seçmiş. Onun ne peygamberin, ne de velinin kendine ait bir hayatı yoktur. Çünkü o hayatını Allah'a satmış. Ne karşılığında? Allah'a dost olmak karşılığında satmış ona zaten. Feda etmiş, kurban etmiş. Onun için kendi hayatı hakkında bir iddiaya sahip değildir. Şöyle olsun ya da böyle olsun demez. Diyemez. Neden? Neden satmış, ona ait yok ki. Allah'a yemin ediyorum ki bir an bile Ya Rabbi şu şöyle olsun demiyorum diyemiyorum demedim. Diyemem. Sadece sen biliyorsun diyorum. Yani sorulsa nasıl olsun dese cevap vermiyorum. Sen biliyorsun Ya Rabbi. Haşa. Fikir beyan etmekten sana sıkınıyorum. Bana ait bir şey mi var ki ben şu şöyle olsun diyeyim? Bir beşer olarak zaten sen beni biliyorsun. Herkes Beşerdir. Kimse beşer olmaktan kurtulmaz. Benim nasıl olması gerektiğini istediğimi biliyorsun zaten. Ama ben sana haşa şunu şöyle yap demem. Diyemem. Böyle bir saygısızlığı yapamam. Nasıl güzelse öyle yap. Çünkü şimdiye kadar hep güzel yaptım. Senden güzellikten başka bir şey görmedim ki. Rah rahmetten başka bir şey görmedim ki. Aşktan, muhabbetten, ikramdan başka bir şey görmedim ki. Yol boyunca ben yanlış düşündüm mesela. Şu şöyle olsun dedim. Sonra gördüm ki o yanlışmış. Sen bana gösterdin ki o yanlışmış. Doğrusu senin yaptığın diye. Sen hep güzel yaptın yol boyunca. Yani bilmediğimde, anlamadığımda dervişken bunu söylüyorum. Hep sen güzel yaptın. Ben hep yanlış düşünüyordum. Şöyle olsun diyordum. Bir de baktım ki öyle değilmiş. Seçer. Allah seçiyor, kul da seçiyor bulaşış diyor. Dil yani iman etsin. İman da bellidir, küfür de bellidir. Allah! <Gülüyor> Allah seçer Allah seçiyor Kuruna da seç diyor Seç Herkes mutlaka Seçer Kim neyi seçerse O Ancak onu aldır Dileyen Rabbini seçer Dileyen imanı seçer Dileyen Düzelliği seçer, dileyen Hazreti insan olmayı seçer, dileyen Allah'ın dostluğunu seçer, dileyen cenneti seçer. Ama dileyen de köprü seçer, dileyen müşrik olmayı seçer, münafık olmayı seçer, köpek olmayı seçer, hayvan olmayı seçer. Kendisini yaratan Rabbine ters düşmeyi seçer. Rabbim Allah'tır demek yerine dünyaya, paraya, başka bir şeye, nefsine, şeytana benim Rabbim demeyi seçer. <gülüyor> evet. Sonra ilka eder dedik. İlka. Karşı karşıya gelme, verme, mülaki olma. Her kul mutlaka Rabbi ile karşı karşıya gelir dedi. Rabbine mülaki olur, karşı karşıya gelir. Kulun seviyesinden söylüyor. Sen Rabbinle mutlaka karşılaşacaksın. Dönüş Rabbinedir. Rabbinle karşı karşıya geleceksin. Anlayacağı seviyeden söylüyor. Evet. Öldüğümüzde zaten karşı karşıya geleceğiz. Muhatap olacağız. Mesele ölmeden önce karşı karşıya gelmektir. Ben geldim ya Rabbi demektir. Kulun geldi. Aciz kulu, günahkar kulu hatalı kulun zayıf kulun tembel kulun kulluğu yapmayı yapmayı beceremeyen kulun ama senin kulundur. Sana kul olmayı kabul etmiş. Senden başka tarafa dönmemiş. Sana hiçbir şeyi şirk koşmamış kulun. Yani la ilahe illallah diyen kulun geldi. Başka bir şey yok. Bundan başka bir şeysi yok. Sana gönlüyle geldi. Gönlüyle. Gönlünde senden başka bir şey yok. Her tarafı yanlış ama gönlünde senden başkası yok. Şirk koşmadı sana. Başkasına, başka şeylere evet, nefse, şeytana, dünyaya başkalarına kuru olmadım, Abd olmadım. Gönlümde senden başkasına yer yok ya Rabbi. Diyen kulun geldi Yarabbi. Dememiz gerekir. Evet, sonra Allah gönderdi. Dedi. Evet, gönderdi. Kimi gönderdi? Özellikle peygamberler gönderdi. Resuller gönderdi. Bütün kavimlere gönderdi. Bütün insanlara gönderdi. Allah için bir insan bütün insanlık demektir. Bir insan. Tek bir insan, bütün insanlık demektir. Yani bütün insanlara, insanlığa nasıl muamele ediyorsa, bir tek insana da öyle muamele eder. Öylesine ciddiye alır, öylesine sever ve öyle muamele eder. Bir tek insan olsa bile, ona bir peygamber gönderir. Dağın başında, hiç kimsenin olmadığı bir yerde, olsa bile Allah onun ayağına bir peygamber gönderir. Niye gönderiyor? Davet etmek için. Ona onu hatırlatmak için. Kim olduğunu hatırlatmak için. Öğretmek için. Tanıtmak için. Evet. Allah gönderir. Resullerini gönderir. Vahyini gönderir. Ayetlerini gönderir. Melekleri gönderir. Hayatı yaşarken korusun diye gönderir. Ölüm anı geldiğinde canlıyı almak için gönderir. Zaten onu da göndermişti. İnsanı da göndermişti dünyaya. Nasıl ki gönderdiyse bir daha öylesine de huzura davet ediyor. Bundan sonra ehaz fiili gelir, yakaladı, tuttu, helak etti, cezalandırdı, gerekli kıldı, yaptı. Özellikle yakaladı dedi. Ümmetleri anlatır, kavimleri anlatır, onları nasıl helak ettiği, nasıl yakaladığını anlatır. Kulları anlatır, kulları. Kur'an diyor böyle böyle yanlış yaptı. Oradaki kullar toptan yaptı. Kavim bu zaten. Hep beraber birbirlerine uydular ve yanlış yaptılar. Peygamberi inkar ettiler, yalanladılar, dinlemediler. Sonra diyor onları yakaladım. Yakaladım, suda boğdum. Hazreti Musa'nın kavmi için, Firavun için, onunla beraber olanlar için söylüyor. Yakaladım, üstüne taş yağdırdım. Yakaladım, atış yağdırdım. Yakaladım, yerin dibine geçirdim." dedi. Toptan yapıyor. Yakaladım, bir sayhayla helak ettim. Yakaladım, bir rüzgarla helak ettim. Kavimleri söyger. Söyle bir insan Allah için bütün insanlık demektir. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Allah'ın muamelesi öyle. Öylesini ciddiye alıyor. O yaratmış. Onun bir kopyası yok. O özel. Her bir insan Allah katında böylesine özeldir. O zaman her bir insanı tek tek de yakalıyor mu? Ölen herkes yakalanmıştır. Allah onu yakaladı. Artık huzura gidiyor. İmtihan bitti. Kazanma imkanı bitti. Artık hiçbir şey yapılmaz. Ondan bir şey yapması da istenmez zaten. Kulluk yapması istenmez zaten. İnsanı da yakalaması gerekiyor mu? Elbette ki. Neyi? Allah'ın ipini Rabbinin aşkı ve muhabbetini yakalayıp bırakmaması gerekir. Sarılması gerekir. Allah bizi kendisini tanyanlardan eylesin. Anlayanlardan eylesin. Allah ona nasıl öğretmişse, yapmasını, nasıl yapmasını öğretmişse, göstermişse peygamberiyle nasıl öğretmişse Öyle yapmaya çalışıp, alemlerin Rabbine halife olanlardan eylesin, Rabbini temsil edenlerden eylesin, Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşsin diye çabasını, gayretini sarf edenlerden eylesin inşallah. Allah hepimize razı olsun.